Sevgili program programı Perişan Efendi'ler, sevgiler, saygılar, kurban bayramımızı kutluyor ve bayram özel programımıza başlıyoruz. Bu programımızda bayramı ve eski bayramları konuşacağız. Konuğumuz toplum bilimci, hermakolog, pedionditist Tonguç Oytunç Bey. Hocam <gülüyor> öncelikle hoş geldiniz. Hayırlı bayramlar, bayramınız mübarek olsun. Daima bu günleri göresiniz diyoruz ve hemen şu soruyu sormak istiyorum efendim. efendim Estağfurullah efendim. E, i̇stemenize ne hacet? Program sizin. İsterseniz istemeden de sorabilirsiniz. <gülüyor> Çok yuvarsınız. Teşekkür ediyorum. E, efendim o zaman hemen şunu direkt soruyorum. Efendim bayram nedir, ne değildir? Bayramdan ne anlamalıyız, ne anlıyoruz? Bayramdan anlıyor muyuz? E, bayramlar kaç ayrılır? Buyurun efendim. Ömer Bey. Efendim, efendim? E, Ben de sizin ve dinleyicilerimizin bayramını kutluyorum. Sağ olun efendim. Efendim bayramlar dörde ayrılır. Dörde. Bir dini bayramlar... Evet. İçi milli bayramlar. Evet. Üç ümit milli bayramlar. Ümit milli. Dört haf takımı milli bayramlar. Ee, bu perspektiften bakıldığı zaman bayramlar aslında birlik ve beraberliğimizin... Ömer hepa... abi! Ne var Veysel? Abi kurban davulcusu geldi. Bahşiş istiyor. Veysel <gülüyor> kafayı mı yedin oğlum? Kurban davulcusu olur mu be? O Ramazan davulcusu Ramazan. Gönder gitsin. Ramazan teli aylar oldu. Abi, adam belediyeden onaylı kurban davulcusu. Kimliğine baktım. <gülüyor> Allah Allah! Tamam, <gülüyor> kusura bakmayın Sayın Tomkuç Bey, özür dilerim. Eheh, yiğidim, aslanım! Burası canlı yayın stüdyosu! Canlı yayında bahşiş verilir mi ya? Abiciğim, ben prensip sahibi olarak Canlı yayında para taşımıyorum Allah Allah Gudu'ya git olmadı Mesut Baran'a git Onlara git ya Abi hepsine gittim aldım zaten hepsinden Bir tek sen kaldın <gülüyor> Canım bu kadar uzatmayın ee, Paranız yoksa ben veririm <gülüyor> Olur mu efendim misafire para verdilir mi e, Tomuş Bey <gülüyor> e, Ne olur ne olmaz diye biz yanımızda devamlı 3-5 kuruş Bulunduruyoruz bari onlardan verelim <gülüyor> e, Buyurun Veysel Bey e, kusura bakmayın Tolmuş Bey. E, canlı yayın işte. Efendim hemen şunu sormak e, istiyorum. Direkt soruyorum pardon. Bazıları Ramazan bayramında şeker yendiği için Ramazan bayramına şeker bayramı diyorlar. Peki Ramazan bayramına şeker bayramı diyenler neden et yenilen kurban bayramına et bayramı demiyorlar efendim. Buyurun efendim. E, şimdi Ömer Bey. Evet. Efendim. Tabii ki bu yanlış bir tabir olmakla beraber gerçek tarafı yok değildi de değil hani. E, yani şeker bayramı. Ömer kutla... abi. Ne? Abi Kurban zurnacısı <gülüyor> Hadi kurban doğulcusuna ses çıkarmadık da bu kurban zurnacısı ne be Veysel? <gülüyor> ya Sayın Tolkuş Bey kurban zurnacısı diyor <gülüyor> Anlamıyorum abi. Orasını bilmem abicim Adam kurban kesilirken zurna çaldım diyor paramı isterim diyor <gülüyor> Allah Allah Abicim bu ne ya her genel stüdyoya giriyor Program mı yapıyoruz partide bayramlaşma mı? Beni değil, Sayın Tomuş Bey Bana bak Veysel şimdi git stüdyonun kapısına seyyar satıcılar ve seyyar bahşişçiler giremez diye bir ilan as, tamam mı? Hadi ya Allah Allah. Tamam abicim ilan şu kolay ya. Sen adamların bahşişini ver yeter. <gülüyor> tamam. Neysel al al şunları al. <gülüyor> Kusura bakmayın Tomuş Bey. Hemen efendim bir başka soruma geçiyorum. Efendim insanlar birbirine kızınca açtırma bayramlık ağzımı diyorlar. Niye böyle diyorlar? İnsanlar bayramda küfürlü mü konuşurlar efendim? <gülüyor> evet efendim. Ömer Bey tabii ki yani e, öncelikle bayramda küfürlü konuşmak diye bir şey olması. Evet. Insanların... Ömer Bey! ne? <gülüyor> abi kurban zafecisi geldi. Bağış istiyor. <gülüyor> Veysel, açtırma şimdi benim bayramlık ağzımı. Ya kardeşim bu adamları gidecek başka yeri yok mu ya? Abiciğim amma mızıkçı adamsın ya. Hem nerede o eski bayramlar diyorsun? ...hem de vermemek için kılakalık ediyorsun ya. Yani. Ömer Bey, Veysel Bey doğru söylüyor. Verin bahşişi gitsin canım. <gülüyor> hay hay Tonguç Bey, hemen veriyorum efendim. Veysel, al şunu da. Allah Allah. <gülüyor> Küsüne bakmayın efendim, tekrar özür diliyorum. Bir diğer soruma geçiyorum efendim. Biliyorsunuz kurban bayramı dini bir bayramdır. E efendim bu durumda... Lütfen efendim, lütfen. Kurban bayramı dini bayramdır diyerek... ...bayramı dine alet etmeyelim. <gülüyor> Peki, e, bu bağlamda şunu sorayım bari. <gülüyor> Ömer abi! Ne? Abi kurban yaylısazlar ekibi geldi, bahşiş istiyor. <gülüyor> Arkadaş, sanki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası işsiz kalmış da bahşişçi büzü sütüye dalmış, bu ne ya? Sayın olmuş be ya! <gülüyor> Abiciğim vereceğin üç beş kuruş para ya. Onu da iki saattir durdur edip duruyorsun ya. <gülüyor> tamam Beyşer, <gülüyor> al şunu ya. Baktım ya. Ee, sayın hocam hemen bir başka soruya daha geçmek istiyorum efendim. Ömer ya. Bey sorduğunuz önceki soruya cevap vermedim. Dilerseniz ona bir cevap verelim. Sonra diğerine ya geçelim. abici bırak şimdi önceki soruyu falan filan ya. O zaman cevap verseydi kardeşim. Allah Allah daha gidip kurban keseceğiz. Görüyoruz adamlar soru sordurmuyor ki. Ömer abi. Al işte. Ne? Yenge aradı senin aldığın kurban ipini koparıp kaçmış. Kurban <gülüyor> kaçmış <gülüyor> Müthiş Bey e, kusura bakmayın benim maalesef programı bitirmek zorundayım. Benim kurban kaçmış, e, e, siz ha, e, bir başka programda inşallah. E, Veysel sana bırakıyorum buraya devam et sen. <gülüyor> programı kapat. Tomuş e, Bey hadi bana eyvallah. <gülüyor> kurban, kurban. Efendim perişan efem şimdilik, şimdilik bu kadar perişan efem. Efendim perişan efem şimdilik bu kadar perişan efem. Her gün 8 saat, her gün saat. E. Efendim Perişan şimdi şimdilik bu kadar. Yazan ben Ofis Boy ve Selak